2 geçiyoruz tefsire. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Son iki sohbetimizde, dersimizde arkadaşlar bu Muhammed suresinin dördüncü ayeti i kerimesindeki savaş esirlerine ne yapılacakla ilgili farklı görüşleri altı maddede özetledi bize Elmaluhan Beyazır merhum. Şimdi şimdi kendi görüşünü, kendi kanaatini veriyor. Bu bütün bu rivayetlerden sonra kendi kanaatini açıklayacak. Şöyle diyor. Bu tafsilattan sonra biz şu kanaate gelmek istiyoruz ki Sure-i Muhammed'in Muhammed Suresi'nin en güzel ve en mühim ahkamından olan bu ayet esas itibariyle sabittir. Yani ayet zaten sabit. Niye böyle söylüyor? Yani nesh olunmamıştır demek istiyor. Zaten arkasından açıklıyor. Bununla sureyi berae ayetleri arasında sureyi beraet tevbe suresinin diğer ismi arkadaşlar. Berae suresi tevbe suresinin diğer ismi. Bununla Tevbe suresinin ayetleri arasında bir nesihten ziyade yani biri ötekini nesetmekten ziyade bir tefsir ve tafsil farkı vardır. Yani birbirlerini açıklayan, birbirlerinin, birbirlerinin detaylarını ortaya koyan konuyu ancak onları da dikkate aldığımızda topluca görebileceğimiz bir ilişki var bu ayetler arasında. Bir kere... En ziyade ileri sürülen Tevbe suresinin beşinci ayeti neydi o? Haram aylar çıktıktan sonra haram aylar meselesini biliyorsunuz savaşın yasak olduğu aylar. Artık müşrikleri nerede bulursanız bulun öldürün. Ama bu hangi müşrikler için ve hangi dönem için geçerli arkadaşlar? Hicaz bölgesindeki müşrikler için. Orada hiçbir şirk kalmasını istemiyor cenaba. Bu ayet ile buradaki, "İfâlakiy e, <gülüyor> kafirlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Yani karşılaşmak sokakta karşılaşmak değil. He. Savaşta yani savaşta karşı karşıya geldiğinizde artık kaçınılmaz bir şekilde savaşmak durumunda kaldığınızda orada artık böyle iki ileri bir geri işte ay nasıl yapacağım falan hani var ya bir karikatür var. Anne diyor ki geliyor bak beş kardeş diyor çocuğuna sonra da diyor ki beş çok olmadı mı ya üç olsun falan diyor. Savaşta bu olmaz arkadaşlar hatta ne derler kavgada yumruk sayılmaz derler ama. E, gaddarlık ve merhametsizlik de değil. Yani savaşa girdiysen kesin sonuç alacaksın. Anlatabildim mi? Hani ür, ne derler? Ürküttüğün attığın taş ürküttüğün kuşa değilsin. Attığın taş ürküttün ya. Yani savaşa girmişsin artık. Oradan zaferle ve kesin karşı tarafı bir daha belini doğrultamayacak, bir daha sana savaş açamayacak noktaya getirmen gerekiyor. Bunu günlük hayattaki versiyonlarının hayal etmeyi size bırakıyorum arkadaşlar. Yine sureyi i Enfa, şöyle diyelim, ne dedi? Tevbe suresindeki nerede bulursanız öldürünle buradaki yani Muhammed suresindeki kafirlerle karşılaştığınızda karşılaştığınızda boyunlarını vurun arasında katil emri noktayı nazarından tearuz değil tevafuk vardır. Yani ikisinde de savaşta sana, e, sana savaş açan sana silah doğrultan seni yok etmek isteyenin gözünün yaşına bakmıyorsun efendim gerekeni yapıyorsun. Faktülu neyse, fabribo darberrika da odur. Yani öldürmekle boyunlarını vurmak aynı şey. Yine sureyi enfaldeki enfal suresi 67. ayet bu. Maqâneli ne bilin, en yekûne lehû esra, hatta yufhîne fi'l-ard. Yeryüzünde kesin bir zafer kazanmadıkça hiçbir peygambere esir almak yakışmaz ayeti Enfal 67'deki ayet ile buradaki hatta iza efhantumuhum onları tam olarak dize getirdiğiniz vakit ondan sonraki esirleri anlatıyor ya yani onları tam olarak dize getirene kadar esir alalım işte şöyle yapalım diye düşünme önce bir tam dize getir karşınızdaki düşman. Ondan sonra elinizdeki esirleri ne yapacaksınız? İşte bunlar da birbirini açıklıyor. Bu iki ayetin mazmunu birbirini beyan ediyor. Yalnız feimma tef'enhum fil harb feşerrit bihim men halfehun. Enfal de onları harpte yakalarsan arkadakileri onlarla ürküt. Yani öyle bir savaşçı olmalısın ki arkadaşlar sana karşı diş bileyen başkaları senin bu savaştaki durumundan dolayı bir daha sana şey yapmaya, saldırmaya cesaret edemeyecek yani. Şimdi ben bunları anlatır, anlatıyorum ya arkadaşlar, hep gözümün ne şey geliyor, Osmanlı'da deli başlar denen, yanılmıyorsam, yanılmıyorsam lütfen düzeltin, bir grup varmış tamam. Yeniçeri'lerin en önde gidenleri arkadaşlar. Bunlar biraz çılgınlardan seçiliyormuş, bir de iri yarı heybetli olanlardan. Ee, barış zamanında bunlar savaşa hazırlanırken arkadaşlar ellerini taşlara vurarak antrenman yapıyorlarmış. Yani eliyle taşı dövüyor. Tamam mı? Elini öyle bir kuvvetli ve sert hale getiriyor. Savaşta da bunlar saç sakal karışık öyle, tıraşsız. Üstlerine hayvan postları giyiyorlarmış çıplak bedenleriyle. Hayvan postları giyiyorlar. Ve en ön, ordunun en önünde arkadaşlar Nağralar atarak saldırıyorlarmış düşmana ve silahla falan değil yani Osmanlı tokadı denen tokat işte öyle hazırlandıkları için bir tokatla deviriyorlarmış şeyi karşılarındakini işte çocuklara Avrupalıların çocuklarına söyle çabuk yatağa Türkler geliyor hani çocukları bile Türklerle korkutmuşlar ya bu Türklermiş yani arkadaşlar bunların hepsi birer taktiktir öyle mıy mıy mıy ederek savaş olmaz arkadaşlar mıy mıy mıy ederek kavga da olmaz çünkü ben ona çok dikkat ettim ben mesela kavga edemeyen biriyim Çünkü eksiklik olarak söylüyorum bunu kendi için bir eksiklik olarak söylüyorum bir iki kere kavga edeyim dedim öyle bir elime yüzüme bulaştırdım ki daha beter suçlu duruma düştüm yani daha beter çünkü karşımdakinin söyledikleri karşısında şok oldum yani hiçbir şey yapamaz hale geldim ondan sonra bu kavga etmek hakkını savunmak da bir beceri bir şey gerektiriyor yani bir kuvvet gerektiriyor bir duruş gerektiriyor hani bir kere bir kere hariç arkadaşlar bir kere birisi beni çıldırttı çıldırttı ondan sonra bir komşuydu devamlı böyle o da aslında rahatsızdı zavallı ama takmıştı yani bize Ondan sonra bir gün böyle pencereyi açmış e, aramızda iki kat var o girişte oturuyor ben en üst katta oturuyorum camı açmış sokağa bağırıyor tamam işte bu en üst kattakilerden çok rahatsızım işte şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar bir de kapalılar bir de bilmem neler falan diye sokağa böyle bağırıyor tamam <gülüyor> arkadaşlar öyle bir kontrolden çıktım ki gittim dairenin kapısını çalıyorum. ...dedim ki oradan bağırma... ...çık dışarıya gel yüzüme... ...artık ama onu nasıl söylediysem... ...kadın kapıları kilitledi yani... <gülüyor> ...bir daha da o bağırmayı yapmadı... ...hani deli deliyi görünce... şey <gülüyor> şey... <gülüyor> ...değneğini saklarmış... ...bugün sözler aklıma gelmiyor... ...yani bazen böyle bir, bir tane o hatıram var... ...Allah'tan da... ...hani kendime bir saygın var yani... <gülüyor> ...kendime saygımı koruyabilmek için... ...bir o hatıram var... ...bazen böyle arkadaşlar... Günlük hayatta da yani illa e, dövüşmek değil, illa fiziki bir şey değil fakat bir duruş, bir kuvvet e, gerekiyor. İşte burada da öyle diyor Enfal 57'de. Onları harpte yakalarsan arkadakileri onlarla korkut. Yani senin nasıl savaştığın öyle bir anlatılsın ki kimse sana savaşmaya e, cesaret edemesin. Bu, ayetteki, bu ayette menlü fidaya muarız düşecek bir hususiyet var gibidir. Yani harbde yakaladıklarımıza ne yapmamız lazım ki hiç kimse bize esir düşmek istemesin, bizimle savaşmak istemesin. Yani öldürecek miyiz onları? Halbuki bu ayette menlü var, karşılıksız veya takas yoluyla serbest bırakmak var. Yani Enfal suresinin... Ee, i̇şte bu ayeti ki Enfal 57, Enfal suresinin 57. ayetiyle şimdi okuduğumuz Muhammed suresinin 4. ayeti arasında bir tearuz, birbirine bir ters düşme durumu var. Lakin Hasan-ı Basri'nin harpte düşman tehyif olunur dediği bu manayı da ihsan Affedersiniz İshan mazmunu içinde mülahaza etmek mümkündür. Hasan-ı Basri bir Sufi arkadaşlar ama tabii büyük bir İslam alimi. Ne diyor bakın harpte düşman tehyib olunur. Yani düşmanını, gö düşmanına gözdağı vereceksin. Harbe girdiysen artık o düşmana öyle bir gözdağı vereceksin ki bu aslında daha sonraki kalıcı barışın şartı anlatabiliyor muyum? Daha sonraki kalıcı barışın şartı. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Bu suretle görülüyor ki diyor. İshan neydi? Tamamen diz çöktürmek karşımızdakine. Yani artık hani yer kesin zafer yani. Şeksiz, şüphesiz kesin zafer. Ne yazık ki işte şu anda Yahudiler buna bunu bize yapmaya. Oradaki dinsiz kardeşlerimize yapmaya çalışıyorlar. Bu suretle görülüyor ki burada evvela ishan yani o diz çöktürme hasıl oluncaya kadar boyunlarını vurmak. Yani teslim olacak. Silahlarına ek koyacaksın, işte savaşamaz hale getireceksin. ne yapı, Neyse kuralı yani ben bilmiyorum, askerliği bilmiyorum. Boyun vurmaktan maksat da yalnız boyunu vurmak değil, yani hep boynundan mı vurmamız gerekiyor? Hayır, şiddetli surette katil yani imha edeceksin düşmanı. İskan'dan ishanda yani bu biz çöktürmek, boyun eğdirmekle, kesreti katil ile yani düşman ordusunu öldürmekle e, e, derin, derinden düşman ordusunu derinden cerei hadar etmek, ezmektir. Yani öyle belini bükmek işte. Bir daha savaşamaz hale getirir karşındaki e, orduyu. Bu da imamın kumandanın takdir edeceği bir vaziyettir. Yani bu, bu nereye kadardır, nasıl yapılacak? Bunu her savaşın kendi şartları var. O savaştaki kumandan ancak bunu söyleyebilir. Binaenaleyh bu gayenin husulüne kadar katil, memurun bihtir. Bak caizdir de demiyorum. Yani düşmana kesin zafer elde edene kadar düşman askerini imha etmek, emrolunmuştur bu ayeti kerimelerle hem bu Muhammed suresindeki ayeti kerimeyle hem şeyle şimdi anlaşıldı mı arkadaşlar öyle Müslümanlık gel elimdekini de al bir yanağına vurursan öbür yanağını da çevir böyle peygamberimize öyle bir anlatıyorlardı ki bazı müslüman kardeşlerimiz arkadaşlar hani sevdirecekler falan böyle pi, gözü yaşlı, pirifani böyle herkese affetmiş her şeyi affetmiş bakın arkadaşlar peygamber efendimiz o affetme meselesini de söyleyeyim şahsı için kendi şahsı için hiç kimseden intikam almamış hiç kimseye beddua etmemiş Hatta el koydukları, Mekkelilerin el koydukları evine bile girmemiş arkadaşlar Mekke'yi fethettiği zaman. O Allah yolunda bizden çıkmıştır diyor. Çadır kuruyor kendi memleketinde. Çadır kurmuş. Üç gün kalmış, çadır kurarak kalmış. Çadırda kalmış. Evine bile yarın sonra evinize demiş hayır o bizden çıktı demiş. Yani yerleşmiş çünkü akrabaları oraya. Bizden çık. Şimdi e, bazı köylerde şimdi benim böyle etrafımda var konuşuluyor aman Allah'ım bir köydeki bir oda diyorum ki ya köydeki evi paylaşsanız her birinize birer tahta düşecek ancak. <gülüyor> birer tahtaya bu tahta için mi kavga ediyorsunuz yani biri oturuyor işte bırak otursun. Hayır asla peygamber efendimiz böyle tam tersi ama arkadaşlar İslam'a yönelik Müslümanlara yönelik İslam'ı küçük görmeye hor görmeye, önemsiz görmeye yönelik bir mesele olduğunda da savaş açmış arkadaşlar. Harbi'ni gidin okuyun evde. Muteharbi Peygamber Efendimizin gönderdiği bir elçi öldürüldüğü için. Bir elçi öldürüldüğü için açıldı arkadaşlar. Peki kime açtı Peygamberimiz bu savaşı? Biz Bizans demeyelim. Doğu Roma İmparatorluğuna. Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans sadece İstanbul o son hali. Doğu Roma, Doğu Roma o zamanlar Şam'a kadar Mısır, Şam hep oralar Doğu Roma imparatorluğunu açtı arkadaşlar. O sırada da ordu Herak Heraklius galiba onun ordusu bir mesele için e, Şam taraflarında 100 bin kişilik teçizatlı, eğitimli, profesyonel askeri var. Bu orduya ki kaç kişiyi gönderdi Peygamberimiz? 3000 kişi. Hiçbiri neredeyse profesyonel asker değil. <gülüyor> Çiftçi kimi, kimi işte şey yani toplandı 3000 kişi. Şimdi, bu ordun avam, evet. <gülüyor> bu ordunun arkadaşlar, bu ordunun kaybedeceğini Peygamberimiz biliyordu. Çünkü üç tane kumandan tayin etti. Biriniz ölürse birisi, biriniz ölürse birisi diye. Daha önce başka hiçbir savaşta, hiçbir harpte bunu yapmadığı için peygamber efendimiz o ilk ikisi zaten anladılar öleceklerini. Yani biz öleceğiz hani çünkü bunu şehit olacağız yani öleceğiz demeyelim, şehit olacağız. Yani görüyor musunuz arkadaşlar ama kendisi için öyle demişler, böyle demişler, şunu yapmışlar, şöyle hakaret hiç. Biri Maune'de tuzak kurarak 70 tane Hafız, ashab 70 kişiyi tuzak kurarak öldürenlere arkadaşlar bir ay boyunca sabah namazının içerisinde beddua etti peygamberimiz rükudan ayağa kalktı. Onlara beddua etti ama kendi şahsı için hiç kimseye beddua etmedi. Yani böyle İslam zavallı gel benim tepeme vur böyle bir din değil sadece bunu nerede yapacağız yani intikam nerede alınır nerede karşılık verilir verilmelidir şimdi biz tam tersine döndüğü için işler şahsımız için oldu mu hiç unutmuyoruz ama ümmetin meselesi oldu mu yani biraz üzülüyoruz gözyaşı döktüğümüz de oluyor ama yani o şahsımız için olan gibi uykularımız kaçmıyor yani ne yapsam ne etsem deyip kendimizi parçalamıyoruz Tam tersine döndü yani o yüzden İslam böyle bir zavallılar topluluğu değil arkadaşlar kafasına vur elinden ekmeğini al böyle bir topluluk değil hiçbir zaman da olmadı bakın her zaman söylüyorum her vesileyle söylüyorum savaş son seçenektir Allah savaş göstermesin savaştan en çok mağdur olmuş yani ailesi en çok mağdur olmuş insanlardan biriyim ben. Annemin neden benimle ne alakası var diyeceksiniz annemin de babamın da ailesinde neredeyse hiç erkek akrabaları kalmamış. Son derece büyük fakirlikler yokluklar çekmişler bu sebepten. Yani köy köy gibi bir yerde evde erkeğin kalmaması ne demek yani? Evde hiçbir erkeğin kalmaması. Babamın mesela ne babası var ne dedesi var ne amcası var ne dayısı var hiçbir şey hiçbiri yok. Üç tane dul kadın bir eve toplanmışlar çocuklarla beraber efendim yani hayatta kalmaya çalışmışlar. Bu çok büyük bir yani geride kalanlar için ölen ölüyor zaten geride kalanlar için de çok büyük bir yıkım ve yıllar sürüyor onun toparlanması yıllar sürüyor. Hala bile birinci ve ikinci dünya savaşı sonrasındaki yıkımın o ahlaki çöküntünün sonuçlarını yaşıyor dünya. Savaş iyi bir şey değil arkadaşlar ama savaştan korunmanın yolu da savaşa hazır olmak ve senin nasıl savaştığınla ilgili dünyanın bir fikrinin olması. İşte arkadaşlar bu gayenin husulüne kadar yani seni, senden dünya korkacak sana saldırmaya kalkan iki kere düşünecek beş kere düşünecek bu nasıl biz şimdi ama Amerika'ya biz nasıl kafa tutalım diyoruz değil mi aynen bu yani Amerika gibi yapalım anlamında aynen değil sonuç itibariyle. Binaenaleyk bu gayenin husulüne kadar katil memurun bihtir. Esir tutulduktan sonra da bu gayeyi tahakkuk ettirmek manasına mülhak olarak katil mezunun fih olmalıdır. Yani esirlerin öldürülmesi de memurun biht değil yani emrolunmamış ama izin verilmiş. Eğer komutan gerekli görürse bazı esirlerin zararı çok büyükse... İşte e, çok büyük ihanetler, suçlar işlemişlerse savaş sırasında veya öncesinde onların öldürülmesine karar verebilir. Ondan sonradır ki... Yani artık bu, bu da halle olduktan sonra feşüdül veta bağlarını sıkı tut, esirleri sıkı tut. Bunda sadece tutup yakalamaktan fazla bir mazmun şiddet vardır ki istirka da muhtemin olabilir. Bakın şimdi nereden çıkarıyorlar hükümleri. Yani feşüdül veta bağ esir esir aldın zaten, bağlarını sıkı tut diye niye ayrıca söylüyor? Bu, bu şiddet yani onları sıkı tutma şiddetinden onların köleleştirilebileceği anlamı çıkabilir diyor. Muhtemel olabilir. Mahaza bununla beraber zahiri ayetin zahiri ifadesi zaptu tevkif yani e, hapsetmek tutuklamak, el altında tutmaktır. Ondan sonra da yani tamamen her şey bitti idam edilecekler edildi efendim esirler e, alındı. Yaman ya fida denilmiştir. Ya karşılıksız bırakırsın ya da takas yaparsın. Men fida istirkaktan sonra yani kimisi idam ediliyor, kimisi köleleştiriliyor. Ondan sonra meccanen veya bir vazın ıtlak ve azada dahi muhtemil olmakla beraber... Men, dar harbe avdet ile zimmet beyninde serbest olmak üzere iade i hürriyet, fida da mal veya userayı Müslümin ile mübadeledir. Yani bu e, serbest bırakma da çeşitli şekillerde olabilir. E, ya... E, zimmi olarak onu konuştuk bunları onun için geçiyorum tekrar detaylara girmeyeyim ya zimmi olarak İslam ülkesinde kalır ya da kendi memleketine dar harbe dönmesine izin verilir veyahut da fida yapılır fida da nedir ya Müslüman esirlerle takas yaparsın onların esirlerine karşılık senin elindeki esirler veya da para karşılığı mübadele yaparsın imma ayetteki imma ifadesiyle terdit yani e, seçenekler sunması, ister şöyle yapın, ister şöyle yapın şeklinde seçenek sunması ayetin istirkak bakımından mani atul cemi olmak melbus ise de hakiki olmak asıldır demiş. Bu cümlenin ben öyle çok fazla içinden çıkamadım. Bunu bırakıyorum arkadaşlar. Biz burada şu mütalada bulunuyoruz demiş. Kur'an'ın birçok yerlerinde nimma meleket eymanukum diye Mülki yemin tabiriyle hep işaret tarihıyla istirkaka cevaz ve müsaade verilmiş olduğunda şüphe yok ise de şimdi burada könelik meselesine girdi arkadaşlar ee, bu da dar vakite kalmadı tamam son 5 dakikayı buna ayıralım ee, Kur'an-ı Kerim'de elinizin altındakiler diye çeşitli ayetlerde geçen elinizin altındakiler dediği kölelerdir. Dolayısıyla elinizin altı yani sahip olduklarınız sizin sahip olduğunuz kişiler kölelerdir. Bu ifade köleliğin e, cevazına bir işaret olduğunda şüphe yok. Çünkü Cenab-ı Hak bunu kınamıyor. Hiçbir yerde siz nasıl insanları köleleştirirsiniz diye kınamıyor. Elinizin altındakilere işte şöyle yapın, ya elinizin altındakiler şöyle yapsın falan gibi. Bunu e, de facto bir durum olarak, yani o anda içinde bulunan e, bir durum olarak Kur'an-ı Kerim kabul ediyor. Ama Hiçbir yerinde Kur'an'ın hiçbir yerinde buna teşvik eden bir emir varlık değildir. Yani insanları köleleştirin, sizin de çok köleleriniz olsun. işte esirleri köleleştirin gibi hiçbir yerde köleliğe teşvik etmiyor. Ee, sonra Tevbe suresinin 14. ayeti gelmesine almış buradan. Fatuluhum yu'addibuhumullah bi eydikum ve yuhsinhum ve yansukum aleyhim veya uktulu gibi emirler bulunmakla beraber yani düşmanları öldürmekle ilgili epey sayıda ayet yani savaşta öldürmek ama ile ilgili epey sayıda adi, ayet bulunmakla beraber istirkat ve istibdat için emir yoktur. Köleleştirme emri yok. Köleleştirin onları, onları köle haline getirin, kendiniz için çalıştırın gibi bir emir yoktur. Bilakis kunu ibadem li min dunillah demek nehyedilmiştir Kur'an-ı Kerime. Yani Allah dışında bana tapın, benim kölelerim olun, benim kullarım olun demek nehyedilmiştir. Bundan şu netice çıkar ki Kur'an arkadaşlar istirkak usulünü yani köleleştirmeyi neshetmemiş ise de hükmünü kaldırmamış ise de terviç de etmemiştir. Tavsiye, teşvik ve onu böyle iyi bir iş gibi sunmamıştır. Onun için Müslümanlar istirkakı terk etmekle yani köleleştirmeyi bırakarak asin olmazlar, günahkar olmazlar. Onun için burada da tasrih etmeyip yani hiçbir yerde köleleştirin ifadesi geçmeyip Zahiri menlü fidaya kasre eylemiştir. Ama bir seçenek olarak köleleştirmek var fakat köleleştirin ifadesi Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde geçmiyor. Burada da geçmiyor. Şimdi arkadaşlar şu paragrafı bitireyim ondan sonra kendi söyleyeceğimi söyleyeyim. Biz Kur'an'ın tertibinin dahi tevkifi olmasına kail olduğumuz için diyor. Tertip dediğine hangi ayet nerede gelecek, hangi sure nerede gelecek bu sıralama da tevkifidir. Yani sahabenin içtihadıyla yapılmamıştır, Cebrail söylemiştir hangi ayetin nereye konulacağını. Buna inandığımız için diyor bu ayetin burada dercimi de yani bu ayetin bu konu içerisinde gelişimi de hikmetten hali bulmuyoruz. Yani burada da bir hikmet var mutlaka. Allahu alem yani bütün esirlere neler yapılacağı sayılmasına rağmen köleleştirmenin ne Tevbe suresinde ne burada ne Kur'an'ın başka bir yerinde köleleştirme emrinin gelmeyişi Allahu alem bunun hikmeti istikbalde istirkalkın terkinin evla olacağını hatırlatmak ihtar olsa gerek. Yani gelecekte köleleştirmeyi bırakmanın, köleliği bırakmanın daha evla olacağını. Çünkü Allah'ın kitabının hiçbir yerinde köleleştirin diye geçmiyor. Yani bu ayet tam zamanımızdaki ahkamdır diyor. Şimdi bu köleleştirme ile ilgili bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Geçen de Allah uzun ömürler versin Ahmet Özel Hocayla o Darul Harp da, e, meselesi, Darul İslam, Darul Harp meselesi onun uzmanlık alanıdır. Türkiye'de ilk bu konuda doktora yapan isim, e, savaş hukukunu çok iyi bilir yani siyasi hukuku, İslam hukukunda. Bu kölelik konusunda ilginç bir şey söyledi. Cenab-ı Hak hani hep gençler de çok soruyor. Allah işte birçok emir mesela alkolü yasakladı değil mi? Dün konuştuk yani. Hiçbir sarhoşluk eden şeyi içmeyeceksiniz dedi. Halbuki alkol de çok yaygın tüketilen bir şeydi. Niye köleliği kaldırmadı? Yani köleliği evet İslam arkadaşlar burada değinmemiş elmanlı. Hiçbir yerde teşvik etmiyor. Tam tersine köleyi azat etmeyi teşvik ediyor. Hatırlayın ilmihal okuyanlar arkadaşlar. Bütün ibadetlerdeki... Kefaretlerde bir numaralı seçenek köle azat etmektir. Hep teşvik ediyor. Köle, bir köleyi azat eden, işte cennette şöyle karşılık görecek, hadisler sayısız. Bir defa kölelere muamele inanılmaz. O günkü dünyada tam bir devrim. Ve pek çok Mekkeli arkadaşlar ileri gelen neden Müslüman olmayı reddetti? Biz kölelerle aynı konuma indiriyorsun bizi diyor. Senin yanına geleceğiz, namaza duracağız, kölelerle aynı safta. Biz bunu diyor kaldıramayız. Bize ayrı bir gün tahsis et. Ayrı bir yer tahsis et biliyorsunuz. Öyle şeyler söylüyor. Şimdi e, Ahmet Hoca şunu söyledi Ahmet Özel Hoca. O günkü dünyayı dedi bilmediğimiz için İslam'ın burada bir haksızlık yaptığını zannediyoruz. O günkü dünyada arkadaşlar bakın bugünkü dünyadan ne kadar farklı. İşçilik diye bir sınıf yok. İşçi sınıfı yok. Yani parayla adam çalıştırma yok arkadaşlar. Parayla köle satın alıyorsun. O kölenin bütün yemesi içmesi her şeyi bakımı sana ait. O da sana çalışıyor. Sistem bu yani. Şimdi köleliği bir emirle Cenab-ı kaldırmasının bugünkü dünyadaki karşılığı şu dedi. Mesela hükümet diyor ki yarından itibaren güvenlik görevlisi diye bir mesleği iptal ediyorum. Bütün güvenlik görevlileri işi bıraksın. Böyle bir meslek yapılmayacak. Herkes kendi güvenliğini kendisi sağlasın. Veya yarından itibaren bahçıvanlık diye bir meslek olmayacak. Herkes kendi bahçesine kendisi bakacak. Bunun Buna benziyor dedi köleliği kaldırmak. Yani bunun toplumda nasıl bir karşılığı olacağını düşün. Yani. E, ama öyle bir tedbir alıyor ki allah Teala arkadaşlar... Öyle bir sistem kuruyor ki zaman içerisinde yavaş yavaş kölelik kendiliğinden ortadan kalkıyor. Fakat şunu unutmayın arkadaşlar, birisinin köle olmasının tek yolu savaşta esir düşmesidir veya bir kölenin çocuğu olmasıdır. Yani kölenin çocuğu da sahibine aittir, köledir. Savaşta esir düşmesi. Böyle insanların mesela daha sonra yani şimdi bunlar da böyle yayınlanacağı için korka korka söylüyorum tarihi açıdan yanlış bilgiler söylemeyeyim diye lütfen siz benim bu söylediklerimi e, kaynaklarından doğrulamadıkça nihai doğruymuş gibi kabul etmeyin. Tarihte bizim atalarımız da yapmış galiba gidip işte falan milletin kızları güzel oluyor diye gidip efendim onların kızlarını toparlayıp hepsini köleleştirmek böyle bir şey yok arkadaşlar öyle bir şey yok yani hatta o yüzden onların köle olmayacağını olmayabileceğine, onlara köle hukukunun uygulanam yani cariye hukukunun uygulanamayabileceğine dair içlerinde bir şüphe olduğu için böyle acayip nikah şekilleri geliştirmişler. Yani bunlar belki de köle değildir. Biz bunları topluyoruz böyle bu köle pazarında satıyoruz ama çünkü bunlar savaş esiri değil ki. Yani savaş açmadılar ki. Böyle zulümler yapmışız arkadaşlar. Şunu unutmayın. Şunu unutmayalım hiçbirimiz. Küfür payidar olur, zulüm payidar olmaz arkadaşlar. Allah küfrü payidar eder. Yeter ki zulüm yapmasın. Halkına zulmetmiyorsa, insanlığa zulmetmiyorsa arkadaşlar Cenab-ı Hak kafire bu dünyada çünkü herkese çalıştığının karşılığını verecek. Zenginde olur, güçlü de olur Efendim, ama zulmün en çabuk cezası gelen günah zulümdür arkadaşlar. Cezası en hızlı gelen günah. Evet burada kalalım esirler meselesini geçtik ama hala ayet bitmedi arkadaşlar. Dördüncü ayete yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'a emanet olun hepiniz.